Yuhanna 18. Bölüm İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle Başkâhinlerin ve Ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara ''Kimi arıyorsunuz?'' diye sordu. ''Nasır İsa'yı?'' diye karşılık verdiler. İsa onlara ''Benim'' dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa benim deyince gerileyip yere düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine Kimi arıyorsunuz? Diye sordu. Nasır İsa'yı. Dediler. İsa Size söyledim. Benim. Dedi. Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler. Kendisinin daha önce söylediği ''Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim.'' şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkahinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a ''Kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi?'' dedi. Bunun üzerine, komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler, İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce, o yıl baş Kahin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa idi. Simon Petrus'la başka bir öğrenci, İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkahinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkahinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkahinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a ''Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?'' diye sordu. Petrus ''Hayır değilim'' dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. Başkahin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri Baş kahine nasıl böyle karşılık verirsin? Diyerek ona bir tokat attı. İsa ona Eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster. Diye yanıtladı. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? Bunun üzerine Hanan onu bağlı olarak başkahin Kayafa'ya gönderdi. Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona, Sen de onun öğrencilerinden değil misin? Dediler. Hayır değilim. Diyerek inkar etti. Başkahinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a ''Bahçede seni onunla birlikte görmedin mi?'' diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz? Diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Pilatus Onu siz alın. Kendi yasanıza göre yargılayın. Dedi. Yahudi yetkililer Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok. Dediler. Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona, ''Sen Yahudilerin kralı mısın?'' diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. ''Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyledi?'' Pilatus, ''Ben Yahudi miyim?'' dedi. ''Seni bana kendi ulusun ve baş kâinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?'' İsa ''Benim krallığım bu dünyadan değildir.'' Diye karşılık verdi. ''Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.'' Pilatus ''Demek sen bir kralsın öyle mi?'' Dedi İsa Kral olduğumu sen söylüyorsun. Karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Platos ona... Gerçek nedir? Diye sordu. Bunu söyledikten sonra Platos yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara... Ben onda hiçbir, hiçbir suç, suç görmüyorum. Dedi... Ama sizin bir geleneğiniz var. Her Fısh bayramında sizin için birini salı verir. Yahudilerin kralını sizin için salı vermemi ister misiniz? Onlar yine "Bu adamı değil. Barabba'yı isteriz." diye bağırıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.